să-nspuni n-aioc când săvii să mai șoară marjei n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 Sarıtmılt basma da da basma Dai, da -di -da -di -da -di -da. basma Dai, da -di -da -di -da -di -da. Se se the strange thing that I have. Da-di-da, la-di-da-di-da. This is the strange la di to ta s ar za m luat mer ge le ta i Tu ta s-arцам lu a sar mărgele dai dai dai dai dai da Și acum te vânt ferai ele tari da dai dai da Și acum te vânt ferai ele tari da dai dai da Cine mai lu a mărgele Cine țo mai lu a Se stai spenzurato caiele, lari ca tarina, lari lari lari <gülüyor> lua sevgili dostlar hepinize merhabalar 94.9 Aşık Radyosu'sunuz Tunalım Bereyani programı yine başladı ve ben de buradayım canlı olarak Memrekancoğlu. Bugün yıllar sonra yeniden Maria Tanase başlığıyla geldim bu programa. Evet yıllar önce o zaman daha CD teknolojisi bu kadar yaygın değildi. E, long player'lar bulduğumuzda bayram ederdik. Farklı ülkelerin halk müziği kayıtları işlenen ve ben de bugün gün e, Roman Devlet Firması Elektrekord tarafından yayınlanmış 1'den ee, 5'e kadar 5 playlik bir dizi buldum ve tabi Maria Tanase'nin e, bütün kayıtları yer alıyordu bu e, dizide ve o plaklardan bir seçme yapmıştım yıllar önce e, tabi çeşitli plaklardan olduğu için de e, teknik masadaki arkadaşımın muhtemelen canına okumuştum o zaman e şimdi işimiz kolay bir flash bellekle çalmak istediğim şarkıları sırayla getirdim ve e, yalnızca düğmeye basacak Selahattin bugün iş kolay. Evet Maria Tanası dedim Maria Tanası e, Romen müziğinin dünyada bilinmesinde tanınmasında e, belki en çok rol rol oynamış şarkıcı sanatçı 1937'den başlayarak 60'ların ortalarına kadar kendinden hep söz ettirmiş. Her ne kadar çağdaşı Edith Piaf'tan karşılıklı ikisi de birbirinden Edith Piaf'la yoğun bir etkileşim olsa da onun kadar hani basının işte Sosyete haberlerinin şunun bunun konusu olmamış peki. Evet Çingen'in bir şarkıcı Bükreş balyolarından Tabakari bölgesinde doğmuş diyelim. E, ama biyografiye sonra devam edelim. Az önce ne çaldık? Çok eminim e, yakından tanıdığınız e, bir şarkıyla başladık. Bu şarkının başka yorumların, yorumlarını da e, bu programda dinlettiğimi anımsıyorum. Oana Katarina'nın örneğin e, 2012'de yaptığı bir albümden de Dinlettiğimi çok iyi anımsıyorum. Ee, bu şarkı dün bir başörtüsü aldım. Yani hediye aldım anlamında. Aldım. Ee, bana bir başörtüsü hediye edildi diye de e, tercüme edebiliriz. Bu hediyeler üzerinden dönen e, bir hayal kırıklığı hikayesi aslında. Yani çok coşkulu olduğuna bakmayın. Her şey hani e, müzikteki anlatımlar bazen e, ters orantılı olabiliyor. Çok coşkulu bir şeyi, coşkulu bir e, şarkı, coşkuluymuş gibi gelen bir şarkıyı e, sözlerine baktığımızda dokunaklı bir e, tema içerdiğini görebiliyoruz Böyle bir şarkının. Ama tam tersi de olabiliyor. E, bu bir çingene şarkısıydı. ...popüler sevilen bir çingene şehir şarkısıydı. Bir şarkı daha dinleyelim... ...ondan sonra ufak ufak biyografiden... ...bahsedelim. E, tabii Maria Tanase için... ...onlarca program yapılabilir. Çok şey yazılıp çizilmiş. E, ancak... ...burada... ...daha çok müzik dinlemeye ağırlık vereceğiz tabii ki. E, bu... ...kayıtları da Oriente... ...adlı bir... E, ...Berlin menşeili... ...şirketin... E, 3 albümlük e, bir setinden oluşturdum seçkiyi. O da işte bütün kayıtlarını içeriyor. E, 1 2 3 başlıkla yayınlanmış. 2000'li yılların başında yayınlandığını zannediyorum. O zamandan beri de e, dönüp dönüp dinlediğimiz bir dinlediğim bir albümdür. Sana aşık olmadan önce parçamızın ismi eee Çingene aşk şarkısı e, Paraskevita adlı bir genç kızın ağzından yazılmış bir şarkı ve parçada e, Victor Provescu, çok önemli bir şef ve kemancı e, o yer alıyor. İlk kayıtlarından biri. Paraskevita aslında e, Rumca kökenli bir isim. E, Panaiti Strati'nin kitaplarından da bildiğimiz gibi Romanya'da e, Eski yıllarda özellikle Rum tüccarlar, Rum e, popülasyonu epey yoğunmuş. Bugün durum nedir bilmiyorum ama e, o yüzden isimlerde olsun. Mesela Tabakari ismi de bana biraz e, Rumcayı çağrıştırıyor. Dolayısıyla Paraskevita'nın e, Sana Aşık Olmadan Önce diye başlayan şarkısını dinleyeceğiz. Kemanda Viktor Prevescu var ki bu şarkı Önemli bir için gene standartıdır. Ee, söylemeyen yok gibi bir şey. Dinliyoruz. Evet, Maria Tanasi'nin e, son dönem yaptığı kayıtlardan biriydi. Kaydın temizliğinden de anladınız. E, 50'li yıllarda yapılmış bir kayıt ve e, kemanda büyük kemancı ve şef Victor Prevescu vardı. 1913'te doğuyor e, Maria Tanasi. Dediğim gibi Bükreş'in balyoğlarından Tabakari'de doğuyor. Babasının bir çiçekçi, çiçekçi dükkanı var. Romanya'nın her tarafından Çiçek getirip satıyor. Aynı zamanda bir kreşi var. Babanın. Ve bu kreşe gelen kadınlardan e, Maria Romanya'nın her tarafından e, halk türküleri duyuyor ve çok etkileniyor. Ve çok e, büyüleniyor açıkçası. 1934'te e, Elias Sandu adlı bir e, tiyatro severin, tiyatrocunun e, özendirmesiyle Tiyatroya giriyor Konstantin Tanese tiyatrosuna giriyor ilk sahneye çıkışı da e, 2 Haziran 1930'da e, 37'de gerçekleşiyor tabi e, oyunculuk ve müzik bir arada gidiyor e, zaten hani Çingene toplumu e, bu konulara son derece yatkın e, aynı zamanda da e, yani okullarda da okuyorlar. 1937 yılı çok parlak yılı, parlak bir yıl onun için. Keşfedildiği yıl ve e, hızla, bayağı da hızla yani öyle e, hafif bir hızla değil. Yüksek bir hızla e, zirveye çıkıyor ve 1937-39 e, arası New York ve Paris fuarlarında Romanya'yı temsil ediyor. Müzisyen olarak. Ve çeşitli temsillerde yer alıyor aynı zamanda. 20 Şubat, Şubat 1938'de de ilk kez Maria Tanesi, e, Roman Romanya Radyosu'nda duyul, duyulmaya başlanıyor. İlk kayıtlarını 1938-39 yıllarında yapıyor. Bunların birçoğunu e, bu 3 CD'lik Oriente e, Şirketinin derlemesi içeriyor ama birçoğunun da kaybolduğu söyleniyor savaş sırasında. E, Romanya e, doğru anımsıyorsam Almanlar yanında e, savaşa giriyor ve bu kayıtlar e, o sırada bir şekilde kayboluyor. Hatta yok edildiği yazılmış. E, Maria Tanase askerlere cephede şarkılar söylüyor birçok sanatçı gibi. Ben böyle küçük küçük köşe taşlarını anlatıyorum sizlere. 1943'te kral huzuruna kabul etmiş. O zaman krallık var tabii Romanya'da. 1944'te ünlü bir operette e, oynamış. Bir taraftan da sanatsal faaliyetler devam ediyor demek ki savaşa rağmen. Savaş sonrasında da daha önce olduğu gibi Konstantin Danase tiyatrosunda çalışmaya devam ediyor. E, kısa zamanda Hollywood'da tanınmaya başlıyor. Pek çok dünya turnesi gerçekleşiyor gerçekleştiriyor, konserler veriyor. Yalnızca New York'a e, 40 defa çağrılmış. Yani bu sanıyorum epey bir fikir verir. 1952'de e, Romen Halk Müziği Okulu'nun e, Romen Müzik Okulu'nun Halk Müziği bölümünde ders vermeye başlıyor, görev veriliyor kendisine. 1962'de ise e, Gorj bölgesi ki ismini meşhur Gorj ...nehrinden oluyor. Gorj e, bölgesi... ...Halk Müziği Topluluğunun yöneticisi... ...oluyor. 22 Haziran 1963'te de... E, ...yine Edith Piyavlı... ...aynı yıl olmak üzere... E, ...dünyadan ayrılıyor. O da kanserden... E, ...gidiyor. Tabii ki pek çok devlet ödülü... E, ...şan şöhret... ...e... Olmasının gerektiğinden çok daha az plak nedense herhalde daha çok e, konser vermekten, oraya buraya koşmaktan çok da fazla kayıt e, yapamamış. Dinleyeceğimiz parça Dünyada üç, üç Ateş Yanar adını taşıyor. Hüzünlü bir e, çingene şarkısı yine Maria Tanase yi dinliyoruz. draga neki mamma in mi Evet, eski bir çingene baladı dinledik. Dünyada üç ateş yanar. Şimdi iki halk şarkısı var. Roman halk şarkısı var. Çingene değil. Peş peşe. Önce Maramureş'ten. Maramureş kadar büyük adını taşıyor parça. Arkasından Aşka ihanet Eden Adam başlıklı bir şarkı. Yine Transilvanya bölgesinden. Maramureşle ile aynı coğrafyadan bir halk şarkısı. <Gülüyor> eu tu meu Lungă, lungă, Of, Of, Şi l-am vândut fotcovit Cu potcoave de argint Şi l-am vândut fotcovit Cu potcoave de argint Ofa Nu s-a pomenit nici când Ofa Nu cer nici De arătă, lung că lungă, mult pieșlată Of, Ben bir Çok meşhur bir şarkıydı Lunka Lunka. E, Transilvanya'dan e, Aşka ihanet Eden Adam diye çevirmişiz. Şimdi Dobruca bölgesinden Bulgaristan sınırındaki Dobruca bölgesinden bir halk şarkısı var yine. Maria Tanase'nin eski Sesinden bunun gibi şarkının adı. and no naște al Evet bir hata yaptım. şarkıyı kesmemek için de ee, şarkının sonunu bekledim hatamı düzeltmek için. Bu parça Doburca'dan değildi tabii ki. Meşhur bir Çengene şarkısıydı yine. Lume Lume yani Dünya Dünya adını taşıyordu ve bu da yine söylemeyenin kalmadığı çok meşhur bir e, şarkıydı. Şimdi 1939'dan bir kayıt var. Ee, 30'larda çok moda olan bir şarkı bu. Janderme Adını taşıyor bildiğiniz jandarma, jandarmayı kandırmaya çalışan bir e, çingene kızının hikayesi e, anlatılıyor. E, çok söylenilmiş. 30'larda 1939'da Mitika Matsa tarafından kaydedilmiş. Ensemble Mitika Matsa tarafından kaydedilmiş. <gülüyor> rpedeli pan recho fara nici pop recho fara Maria Tanesi'nin unutulmaz şarkılarını çalmaya devam ediyorum Dinleyeceğimiz parça anladı Sadece Bak Bükreş Çingen'in dans şarkısı Çok bilinen bir şarkı Ve yine aynı yılda 1939'da Mitika Matsa Ansambul eşliğinde söylüyor Radul mai când, oh oh. Și te văd, și mă întreb, a cui de mă vede, mă a, cui a lui cu de andre mialo stroi che de tafta shipantop de capi vreau Evet az bir zamanımız kaldı. Üç klasik tanesi şarkısıyla bitireceğiz programı. Önce Hey Aşık Sibiu bölgesinden manilerle süslenmiş bir çoban şarkısı. U hey heyba, Hey ba, deu hey ba di tukum, ta ra ra ra ra, shimmerazi meddo salca, ta ra ra ra ra, la Vine bala, vine bala de la mii. Ta se se Euh heyvar, euh heyvar, kimse e, fark, da da da da da set yapuk, set set Eeei ui pe subredui Cu mândruța știu cui ba, știu dar nu <mülüyor> vară vară fost Da-da-da-da-da-da-da la vară Şi la vară evet bu şarkıyı söylemeye başladığında birileri insanlar hemen coşup katılıyorlarmış öyle bir hikaye duydum Dinleyeceğimiz şarkı Moldova bölgesinden, Romanya'nın Moldova bölgesinden bir e, halk şarkısı. Benim küçük şarap şişem. Hey, hey mama Ticla de gịt, butelcuța butel pe uliță și sulevorbiesc butel cuța mea nu cu cât eu duş, butel mea. Pacat în eu, butel mea. Mă beau eu, butel mea. Ha, ha. Hey, hey, mama mea, facut, butel mea. Rega de gât, butel Şinyozüş Evet sevgili dostlar geldik son şarkıya. Bu da çok bilinen bir şarkı. Bugün sizlere büyük şarkıcı dünyaca ünlü şarkıcı Romanya'nın hani medarı iftarı dediğimiz türden ee, önemli şarkıcısı Maria Tanase'den bahsettim. Bir klasik hani e, artık kimsenin tartışmadığı önemli bir değer. Son şarkımızın ismi Maria Si tatlı <gülüyor> e, Tatlı Maria diye çevirebilmişiz şansız neredeselçi var Mer şi Mer var Mer yeşi Mer var yağun Par deme o var parısı mărivare var n tarde no mare care trizeleza cândva și nu-mi zice nimescoală de trizeleza cândva și Dumna ta, ma armay trage, inima Dar is me. Evet sevgili dostlar zamanımız varmış bir şarkıda e, çalacağız Ama çalmadan önce bu şarkının anlamını size söylemeden edemeyeceğim e, Tatlı Mari Aşktan öleceğini git ona e, bir sopa çek ama dikkat et sopan pek de kalın olmasın. Diyor bu şarkıda. Ee, dinleyeceğimiz son şarkı. E, çok hesap edemedim. E, böyle olacağını. Eğer. Evet hemen bakıyorum. 9 numarayı çalalım. Tatlı sevdiğim. M Mizilde adlı bir parça bu. Güney Romanya'da. Ee, bir şehir bir bölge Mizil ee, 1939 yılından bir kayıtte bitiriyoruz. Yine az önce çaldığım topluluk e, Mitika Matsa seslendirecek tatlı sevdiğim Mizil'de. Și pe jos ionelule Rana oh oh, oh. Evet programı kapatma vakti. Maria Tanase'yi dinlettim sizlere. Program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan 15 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook'lardan ve sayfamdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca da hem bu programı hem bundan öncekileri tunanemberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Son küçük bir duyuru Cumartesi gecesi 11 Temmuz akşamı Antalya Konya Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle 23 Nisan Parkı'nda Mahmer Ketancıoğlu ve Balkan Yolculuğu seyirciyle buluşuyor. Bu Haziran'da Süleyman Bey'in ölümü yüzünden ertelenen konser. Bu defa yine bir baba vefat etmesi konserimizi gerçekleştireceğiz 11 Temmuz akşamı. Antalya'da Konya 6, 23 Nisan Parkı'nda saat 9.30'da Antalya'dan dinleyen varsa ve ilginin ilgisini çekiyorsa buyursun gelsin buluşalım konserde. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgiler saygılar muhtemelen de bir misafirim olacak önümüzdeki hafta şimdiden söyleymiş olayım. Ișoara marjei ne-s-spun n-aioc când savi Ișoara marjei ne s